<gülüyor> Allah kötü sözün bilhassa açıkça söylenmesini sevmez. Ancak zulme uğrayan müstesna. Çünkü Allah semi söylediklerinizi tamamen işten. Alim, kalplerinizdeki her şeyi bilendir. Eğer bir iyiliği açıklar veya onu gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz, artık şüphe yok ki Allah, Afful çok affedici olandır. Kadir her şeye gücü yetendir. İnna aladin yakfurun bil Allah ve Ressulü, <Sessizlik> ve yuridun ayi fırkun bin Allah ve Ressulü, ve yakulun nüminu b bagdim, ve nafur ve <gülüyor> Şüphesiz ki Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak Allah'a inanıp peygamberlerini inkar etmek isteyenler ve biz peygamberlerden bir kısmına iman eder bir kısmını inkar ederiz diyenler ve böylece bunun iman ile küfrün arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu i̇şte bunlar gerçek kafirlerin ta kendileridir kafirler içinse pek aşağılayıcı bir azap hazırladık vallazina <gülüyor> Allah'a ve peygamberlerine iman edenlere ve onlardan hiçbirinin arasında ayırım yapmayanlara gelince işte onların Gerçek mükafatlarını Allah ileride ahirette verecektir. Çünkü Allah gafur, çok bağışlayandır, rahim, çok merhamet edendir. يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَذِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَانِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فعفونا عَنْ ذَلِكَ Ehli kitap senden kendilerine gökten bir kitap indirmen istiyorlar. Bununla beraber muhakkak ki onlar Musa'dan bunun daha büyüğünü isteyerek bize Allah'ı açıkça göster demişlerdi. Bunun üzerine zulümleri böyle isyankar sualleri ve istekleri sebebiyle onları yıldırım çarmıştı. Sonra kendilerine apaçık mucizeler gelmesinin ardından buzağı ilah edindiler. Nihayet onları bundan da affettik. Musa'ya da apaçık bir hakimiyet verdik minhum <gülüyor> Sağlam söz vermeler için tuğru üzerlerine kaldırdık ve onlara şehrin kapısından secde eden kimseler olarak hürmetle başınızı eğerek girin dedik. Ve yine onlara cumartesi günü balık avlayarak haddi aşmayın buyurduk ve kendilerinden pek sağlam bir söz aldık. فَبِنَا نَقْضِهِمْ مِيْتَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْدِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ وَقَوْلِهِمْ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلِفٍ Belkab'a Fakat sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkarları, Zekeriya ve Yahya'ya yaptıkları gibi peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve kalplerimiz perdelidir. Bir şey anlamayız demeleri sebebiyle onlara lanet et. Bilakis küfürleri sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Bu yüzden pek azı müstesna iman etmezler. <gülüyor>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 bir de inkar etmeleri ve babasız çocuk doğurması üzerine Meryem'e karşı büyük bir iftirada bulunmaları ve doğrusu biz Allah'ın elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleri sebebiyle onlara lanet ettik. Halbuki onu ne öldürdüler ne de onu astılar. Fakat öldürdükleri kişi kendilerine ona İsa'ya benzer gösterildi. Şüphe yok ki onun hakkında ihtilafa düşenler bundan dolayı gerçekten bir şüphe içindedirler. Zanna tabi olmaktan başka onların bu hussta hiçbir bilgileri yoktur. Onu, o öldürdükleri şahsın İsa olduğunu iyice bilerek öldürmemişlerdir. <gülüyor> وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا Bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Çünkü Allah aziz, kudreti daima galip gelendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. وَاِنْ مِنْ اَهْلِهِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبِلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا Ehli kitaptan, Hiçbir kimse yoktur ki ölümünden önce mutlaka ona iman edecek olmasın. Kıyamet gününde ise onların kendisine iman etmeyenlerin aleyhine şahitlik edecektir. فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا İşte Yahudi olanların bu zulümleri sebebiyle ve birçok kimseyi Allah yolundan men etmeleri, ondan yasaklandıkları halde faiz almaları, ve insanların mallarını batıl sebeplerle haram yollarla yemeleri yüzünden daha önce kendilerine helal kılınan temiz şeyleri onlara haram kıldık. Onların kafir olanlarına da pek elemli bir azap hazırladık. fil ilmi minhum bimâ unzile بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولاك fakat onlardan iman ederek ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler. Ve onlar namazı hakkıyla eda edenler, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerdir. İşte onlara pek büyük bir mükafat vereceğiz.